Mikail ve Azrail Aleyhisselam'ın Tesbihleri Mikail Aleyhisselam'ın Tesbihi Kendisine çok tesbih edilen, çok kutsanan, meleklerin ve Cebrail'in Rabbi, bütün mürebbilerin, mülk ve emir sahiplerinin Rabbi olan Yüce ve Büyük Allah'ı Tesbih ederim. Azrail Aleyhisselam'ın Tesbihi Kudreti ve ebediliğiyle yücelen, Kullarını öldürüp yok ederek gücünü gösteren Allah'ı tesbih ederim. Adaletle hükmeden Allah'ı tesbih ederim. Yücelik ve şeref sahibi Allah'ı tesbih ederim. Büyük olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük olan Allah'a iman ettim. Büyük olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce ve büyük olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.